İnsan en son yani Allah her şeyi halketten sonra insan halket. Hatta Allah açın yarattı <gülüyor> alemi, kıldı Ademle müziyen alemi. Her şey halket, sadece <gülüyor> Bu Adem de en son Adem, yüz bin Adem geldi bu meselede. Bu beni Adem'in babası bu. Bu beni Adem'in babası. Bu beşerin babası bu. Ebu beşer bu. Buna yüz bin Adem geldi. Hz. İbn-i Arabi, Futaht-ı 167. babında böyle söylüyor. Kabe'de oturuyor. Bir <gülüyor> baktım diyor, biris tavaf ediyor diyor. Sordum, sen hangi insensin diyor, sordum diyor. Demiş, ben ölelim demiş, 40 bin sene oldu demiş. Öldüğüm bin sene oldu. Cenab-ı Hak bana Allah-u Teala'ya ben rancattım, ruhum benim günlerdi. Kabe'yi tavaf ettirmek. E demiş ki, alemin ömrü 10 bin senedir, sen nasıl oluyor ömrü 41 sene? O demiş, beşerin alemi o bizimki başka alemi. Şu 2 milyar 319 milyon 29 bin sene. 2 milyar 319 milyon 29 bin senedir dünyanın dikadı. 2 Hı. milyar sene. Hı. Onun için Hı. arkeolojik ölçüşler hepsini sakatlıyorlar. Çünkü tarihe bakıyorsun elimizde tarih insan tarihini 10 bin sene gösteriyor. Çünkü tablet almış, incilde almışlar. Yani 10 bin gösteriyor. Bir kafa buldular 40 bin senelik. 5 milyon kafa kafalar. Görünce onu yalan da demek ediyor. Uydurma tarih diyor. Doğru, haklı çocuk. Ama şey değil. Keşfile, şeyh-i ekber, muhtiyar bir hazretleri koymuş. Bir şey. Ya.